Allahüm Teala, fi Aziz, azim hak yolunda sadıklar. Büyük bir günün arifesindeyiz. Bu gün, o ulu gün, miracın nebidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kuvveti ilahiyle Allah, bir anda götürülüp Allah'ın arşında cevelan ettiği, kürsü üzerine ayakkabısıyla bastığı ve Resulullah'ın ayakkabılarının tozuyla kürsü ilahiyenin sütlendiği gecedir. Her nebinin bir miracı var, her müminin de bir miracı vardır. Hz. Musa aleyhisselamın miracı Tuğr'da, Yunus peygamberin miracı balığın karnında, Hz. İbrahim aleyhisselamın miracı Nebut aleyhullahi ara attığı <gülüyor> vakitteki anda, İsmail aleyhisselamın miracı hak yoluna kurban olduğu vakitte başını bıçak altına verdiğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin miracı da Allah'ın arşının fevkinde la meken aleminde hak ile buluştuğunda fekâne kâbe kavseyni ev ennâ sınırına mazhar olduğundadır. Müminlerin miracı da namazdadır. Namaz, tığlığımız namaz müminlerin miracıdır. Başına sertaç ile ve namazına daim ol ve gezeri Allah huzurunda kaim ol. Nisanından yalanı, iftirayı, kötü söylemeyi, şetmi, sebi ve boş konuşmayı terkeyle, nisanını zikrullahi ile süsle. Gözünden gaflet perdesini kaldır, cemalullahı görmeye layık kıl. Gönlünü kötülüklerden ile hak sevgisine layık kıl. O vakit mirajın olacaktır. Miraj nasıl olmuş? Bir muhtar deryalardan bir katreş, şemisten bir zerre. Şimdi burada bir şey size söyleyeceğim. Miraç nedir bir defa? Bunu tarif edeceğim. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelen Kur'an-ı Kerim, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme ilimle yakınıydı. Yani ilimle bildirilmişti. Dersi, aş kürsi, lev, kalem, sünnetin münteha, cennet, cennetin derecatı, cennetin nimetleri, cehennemin derekatı ve ondan bulunan azaplar. ilmen bildirilmiş idi. Allah Resulü'nü miraca aldı ki bu ilmel yakın olan bu bilgisini gözüyle görsün, aynel yakîn ve tatsın hakkal yakına mazhar olsun diye. Eğer Miraç olmasaydı, yömü kıyamette kıyametin şiddet ve dehşetinde ve cehennemin küfarı hakeza üzerine hücum ettiği vakitte Resul evvelden cehennemi görmeseydi orada bir korku yaşayacaktı. Miraç yani bir tecrübe olmuş peygambere. Musa peygamber de turda öyle olmamış mıydı? Allah sordu Musa peygambere elindeki nedir diye talehiye asaya. Söyle izi Allah'ın rahmet-i ki ya Musa. Saizlik nedir dedi Allah Musa peygambere. Allah görmüyor muydu, bilmiyor muydu? Hem görüyordu hem biliyor. Niye sordu? Musa nebi lütku tutulmuştu. Kudatullah karşısında. Onu konuşturmak için elindekini sordu. Ve bize de olan hadisatı ve ayatı kübrayı göstermek için. Hz. Musa Aleyhisselam dedi, Kalehiye asaye, ya. asamdır Ya Rabbi dedi. Ve altını getirdi. Etevekev aleyha ve ahuşu biha ala ganemi veri yefiyan aruhura. Ben bu asaya dayanırım ve bununla hayvanlarıma yaprak dökerim, başka işlerimde kullanırım dedi. Mesela ne gibi bir tamı gecede korkunç bir sahrada sana beysi ismiyle seslense zıplayacaksın yerinden, korkacaksın. Musa Peygamber de ailesi dünyaya çocuk itirecekti, ateş almaya gitmişti, ateş görmüştü. Cenab-ı Hak kendisine ateşten zahir olmuş ve tecelliyat olayla kurulmuş. وَمِشْتِكِ يَا مُوسَا اِلْمِ اَنَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلّٰهُ Allah her yerden tecelli eder. Tecelliyat-ı Kimisine ateşten, kimine karıncadan, kimine yerden kimine taştan, kimine toprakta, kimine iyi. Söylediğimiz sözleri herkesin hafızalası kabul edemeyeceği için, herkesin insaf terazisi çekemeyeceği için fazla konuşmuyorum. Zira bunları dinlemek için, anlamak için aşıra gönül lazımdır, aşına gönül lazımdır, arif olmak lazımdır yani. Sonra Allah dedi ki Musa Peygamber'e dikkat görünüş, Kâle el Musa, at dedi, at yere elindeki asayı atınca hey hayyetü asa yılan oldu. Hz. Musa'nı görünce korktu ve kaçtı. Elindeki asa yılan oldu, korktu. Allah dedi ki, huskâ velâ korkma. Tut elinle. Eğer böyle bir, böyle bir imtihandan Musa geçirdi, böyle bir öğretme olmasaydı, Firavun huzurunda asayı attığı vakitte asayı olunca, Firavun bir tarafa kaçacak, Hazreti Musa bir tarafa kaçacaktı ki yakışmazdı. Ha şimdi bunun için bunu size anlattım. Kıyametin şiddet ve dehşetini, cehennemin derekatını Resulullah'a Allah göstermek istedi ki, yarın kıyamet gününde cümle-i görmediği için, Cehennemin gayzını görünce bütün enbiyanın diz bağları çözülecek, hepsi çökecek yere. Nefsi nefsi, Resulullah bildiği için hadisatı, Ya Rab, Hasan'ın Hüseyin'in fatının rükiyen feda illa ümmetim diyecektir. O tecrübeyi Allah gösterdi Habibi Muhammed'e, miraçla. Ve Kur'an-ı Kerim'in, il mellekeli olan Kur'an-ı Kerim'i aynel yakîn gözle görmek, ve hakk el tatmak için götürüldü miraca. Bunun içerisinde büyük bir sıfat-ı Rabbaniye'ye de mazhar olduk. Beş hakkı namaz farz olundu. Ve ümmeti Muhammed, Hazreti Muhammed aleyhisselatu Vesselam'a, Resul-i Ekrem'e, Peygamberler Peygamberine bağışlandı. Cennet bize nikah oldu. Büyük esra ilahi var. Anlatmakla tükenilmez, bitmez. Denizden bir katreye, şemsden güneşte bir rızalı olarak konuşacağız bu şekilde sizden yani. Bir bölükler böyle Çünkü imkan yok. Bunun sebebi şöyle olmuş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, anasının karnındayken yani 6-7 aylıktı ki Hazreti Abdullah Cenab-ı Peygamberin pederi halileri. Hazreti Abdullah Resulullah'ın pederi babası Hazreti Abdullah çocuk dünyaya geldiği vakitte velime cemiyeti yapayım diye, yani ziyafet vereyim diye, kıtan cemiyeti evli cemiyeti hurma olmaya gitmişti Medine'ye orada vefat etti. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ana karnında yetim kaldı. Sonra Cenabı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i annesi e, vefat ettirdiği ve 6 yaşındayken de Hazreti Amine Hazreti Peygamberi terk etti gitti ahirete. alim cemale. cemaale yani Cenabı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem anadan babadan kül yetim olarak kaldı. Ne ana var, ne baba. Acaba bana mi? Melekler dediler ki Cenab-ı Ya alemin, iyi dinle. Biraz belki 5-10 dakika fazla olacak kutba ama, emin olsun. Olsun. emin olsun hastayım, müthiş hastayım. Allah ve sizi mahrum etmeyeyim diye geldim yani. Ya Rabbi bu kadar sevdiğin ve hürmetine, semavatı, ardı, arşı, kürsüyü, narı, cenneti, e, Halkettin, Habibini, külletim bıraktın. Ne ana var, ne baba. Bunun sırrı hikmeti nedeni diye sordular. Bunun sırrı, Allah'a soru sorulmaz, hikmeti sorulabilir. Allah bize soruyu sorar biz, Allah'a soru soramayız. Ama hikmet sorulur. Ya Rabbi ne hikmete böyle halk ettin ya böyle oldu diye sorulabilir. Öğrenmek için. Melekler dediği Cenab-ı Hak, Muhammed'im bir kimseden eza cefa gördüğü vakıtta, annesi de babası sağ olsaydı onlara seslenecekti. Onları yardıma çağıracaktı. Çünkü sen ayağın taşa vurduğu vakitte, ayağın taşa anne diyorsun. Canın yandığı vakitte anne diyorsun gayri iradi olarak. Ya anneni çağırıyorsun ya babanı çağırıyorsun. Eza cefa gördüğü vakitte annesinin yanılması seslenecekti. Onları aldın ki anneye babaya seslenmesin. Bana seslensin Rabbine. Kusura binaen dedi. Onun için Fahd-i Salet sallallahu kütten küçük kaldı. Ve Hazreti Ali Tevallahu ve Hazretlerinin pederi alileri Hazreti Ebu Talib'in Talib mayetinde Ebu Talib aldı, evladi gibi bağrına bastı, kendi evlatlarından üstün tutanacağını peygambere büyüdü. Onun için bazı dar görüşlü efendim, ve terbiyesi insanlar var. Ebu Talib'in iman hakkı da konuşuyorlar. Bunlar kat'in caiz değildir. Resulullah'ın sevdiği ve Resulullah'a bağrına basmayı zat-ı muhteremdir Ebu Talib Hazretleri. Onun hakkında konuşmak doğru değil. İmanlı gitti, imansız gitti diye. Sen kendi imanlı mı gideceksin, imansız mı gitti ona bak sen. Yahut baban senin imanlı mı gitti, imansız mı gitti onu düşün. Akıbetiniz ne olacak? Onunla uğraş. Peygamberin sevgili amcasıyla, peygamberin babasıyla, anasıyla, dedesiyle uğraşma. Lüzumu yok. Bilmem inceyişini anlatabildim mi sizlere? Fakat Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Otuz yaşından sonra peygamberimize yalnızlık sevdirildi. Çekiliyor yalnız yalnız mağaraya. Cebel i Hıra'daki mağaraya çekiliyor. Orada yanlık yalnızlık sevdirilmişti kendisine. Ve bir gün günlerde bir gün Hazreti Cebrail aleyhisselam kendisi nazil oldu. Efendiler burada dikkat edin gene konuşuyoruz. İlmahallerde kitaplarda oku. Peygamber'e kırk yaşında nüvvet geldi. Kırk üç yaşında Risalet geldi diye. Bunlar ishar ı mübvet meselesidir. Enes'in Malik radıyallahu anh hazretleri peygamberimize sormuş. Ya Resulallah siz ne vakıttan beri peygambersiniz demiş. Fahri Risalet buyurmuşlar ki Adem henüz toprak ile su arasındaydı ben Nebi'ydim diyor. Kültü Nebi'ye el adü beynet mairat Adem toprak ile su arasındaydı ben Nebi'ydim diyor Peygamberimiz. 40 yaşında peygambere emir nübüvvetini ishar ile Habibi Muhammed. 40 yaşında Risalet, Risaletini ishar ile. İshar emridir o. Görmüyor musunuz? İşitmedin mi? Hazreti İsa Aleyhisselam kumdaki deyken nebi oluyor da cümle enbiyaların serdarı bu cihanın sebebi halka sebe olmuş olan peygamberimiz niye 40 yaşında peygamber ola? Hiç günahı var mı 40 yaşına kadar? Peygamberler masumdur. Hiç peygamberden günahsız uluğa gelmez. Resulullah Efendimiz 40 yaşında nevübedi ilan ettiği vakitte hiç kimse peygamberin bir yalanını, bir hilesini görmemişler hiç. Hatta Ebu Cehil denilen adam isim Resulullah'tan e Mühammedü'l Emin diyor. Muhammed doğru konuşur. Doğru, doğru Muhammed, seni tükşanacak şey. Doğru. İcaban söylemeyen dürüst, مستقيم bir zat. Muhammedü'l Emin. Bu ismi Ebu Cehil peygambere vermiş. Resulullah'ın en büyük amans düşmanı. Ki Cenab-ı Peygamber diyor ki benim firavunum Ebu Cehil'dir. Kardeşin Musa'nın firavun'dan benim firavum da eşittir diyor. Buradan girip buradan çıkmasın. Senin de firavunun eşettir. Çünkü Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ümmet olduğu için aynı veraset sana kalmıştır. Senin firavun da eşettir yani. Hazreti Musa'nın firavundan. Herkesin bir firavunu vardır. Ama firavuna galip ol. Firavuna galip ol. İlk firavun insanın kendi nefsi emmaresidir. Nefsi emmaresini terbiye etmeyen bir adam ne kadar surete insan olsa hakkında hayvandan kurtulmaz. Asayi Musa ile o en genet olan nefsi emmareyi kat etmek lazımdır. İslah etmek lazımdır. İşte bak dikkat buyurulursa Kur'an'da büyük incelikler vardır Kur'an-ı Kerim'de. Hz. Musa aleyhisselamın asası e neden yılan oldu da pars olmadı, fil olmadı, kaplan olmadı, aslan olmadı? Niye yılan oluyor? Hz. Musa aleyhisselamın asası bir idi. Firavun'un nefsi i emmaresi yılandı. O asadan tecelli için yılan göründü şaura. Bunda çok incelik var. Ey efendiler, yakın bir zamanda, yakın bir zamanda başlarımızı ecel koyacağız. Hazreti Melekül Mevt geldiği vakitte herkesin ameline göre görünecektir. Eğer nefsini ıslah etmediysen yılansa, Hazreti Melekül Mevt'i çok korkunç göreceksin. Eğer nefsini ıslah ettiysen sana güzel gelecektir. Latifeyle gelecektir. Bir elma sunacaktır. Bir gül verecektir. Şunu kokla diye bir de koklayacaksın ki kendini musallara göreceksin. Ne ölümün acısı ne kabrın vahşeti. Ne ezdail Aleyhisselam'ın kılıcının ezası ve cefası. Onun için işlaha nefs etmek lazım. İçerideki alemi terbiye edeceksin. Etmesen olmaz. O kibirini, riyasını, hüb-ü malini, hasedini, şehvetini kıracaksın. Mücadele yapacaksın. Cahada etmeye döneceksin. Geçiyoruz. Anlayanlara söyledik. Vakti ki Rasulullah denimiz ilan mübet eyledi, kafirler evlene bir açıkla karşıladılar. Zira peygamberin ilan mübetinde kafirlerin menfaatleri balanıyordu. Taşlardan, ağaçlardan putlar yapmışlar, halkı taptırıyorlar, oradan menfaatlanıyorlardı. Resulullah gelince bunların hepsinin yalan olduğunu söyledi. Bunların ne menfaati var, ne mazarratı var. Kendi yapıyor putunu, kendi bekliyor putunu. Eğer put kadir olsa kendini müdafaa eder. Putların yalanlayınca onların menfaatlarına dokundu. Yoksa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gidiyor dini, kafalarında akılları vardı. Hak ve gerçek olduğunu biliyorlar. Hatta bunu söylemeden geçemeyeceğim. huzur saate geldi Ebu Acih. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Efendiler çok rica ediyorum ve bunu böylece... Vacip olduğunu biliniz. Efendimizin ismi şimdi baktığımızda salavat-ı şeriflerine, haline ve evladına ve kendisine ve ehli beydirin. Sizin menfaatınız iknizasıdır. Size bu salavat-ı şerifle bırak olacak, sizi Allah'a götürecektir. Rıza-i bariye, rıza-i ilahi. İşin başı muhabbettir, aşktır, sevgidir. En evvel Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi seveceksin ki, bu dinden haz alasın, zevk duyasın, lezzet duyasın. Peygamberi sevmeyince dinle lezzet duyamasın. Kıldığın namaz sana ağır gelir, tutun oruç sana, mücefaa gelir. Aşk, muhabbet. Kime? Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Âline, evladına, zuvacına, ehli bilgilerine, evliyasına muhabbet edeceksin. Bu göğünün aşk ve muhabbetle süslen Resulullah'a. O sana bir bir durak olacak, senin Rıza-i Rahman'a, Cennet'e ve mazhar rızat edecektir. İlla aşk. Onun için Hz. Mısır Niyazi. Ey gülülgeç gayriden aşka eyle ihtiya buyurmuşlar. Aşk ile başlayışı. O vakit buruştan zevk duyarsın. Allah demekten lezzet duyarsın. Aşk olmazsa namaz ağır gelir. Esnersin namazda. Sabah kalın namazı dersin ya. Bırakıversin beş kuruş için Allah hırmızı azı satarsın. Dediler ki bizi çağırıyorsun sen ama biz nasıl olur bu iş? Bizim köllerimizle bizi beraber oturtuyorsun. Bak görüyorsun ya kilise değil burası. Havra diye bir cami. Bir zenginin yanında bir fakir. Bir hastalığın yanında bir sıhhatli, bir cahilin yanında bir alim. Herkes oturuyor. Kimin Allah da eten olduğunu bilmiyoruz. Hepimiz birbirimize üst diyoruz, ediyoruz. Allah'ın benden bu yüksektir diye. Ama de böyle değil. Ön safta ibadet etmek için yeri satın olacaksın. Havra'da böyle değil. Sağ tarafta durmak için yeri satın olacaksın. Bir fukara biricinin yanına gidemez. Burada <gülüyor> öyle değil İslam'da. Biz birer tohum gibiyiz. İçimizdeki nüvemiz, neyse biz, istihadımız kapalı. Yarın kabire saçacaklar. Sonra kabirden meydana çıkacağız. Yani kimimiz gül, kimimiz akrep, kimimiz yılan, kimimiz insan olarak. Onun için burada kimse bilmiyor. Allah sakladı verilerini gizledi. Bırak bizi kölelerimizden yan yana oturtuyorsun. Köleyle ben yana, yan yana oturayım Ben araba yeri gelinmeyeyim. İki tane mescit yap, birine zenginler gelsin, birine fakirler. Birine köylüler, birine şehirliler. Biz sana iman edelim, bütün cezirleri arabada toplayalım, seni huzuruna getiririm, diş çöktürtelim ve ima ettirelim. Ama ben kölemle yan yana oturmam ya Muhammed. Yok. Allah kimsenin köleliğine, efendine bakmıyor. Bugün dünya yüzüne padişah olarak hüküm sürenler, yarın yövü kıyamette bazıları hepsi dönemiyoruz. Hani yüksek makama çıkmış adam, yarın kıyamet gün göreceksin bunu yılan gibi yerde sürünüyor, ayak kalmış. Dünyada onun kapısında hizmet eden bir adam sultan olmuştur. Ahiret i Aleyhi <gülüyor> ne olduğunu halim diye. Acaba anlatabildim mi? Köre olur, fukara olur senin kapında. Hizmetçin olur. Fakat sultandan daha ileridir Allah'ın ilerinde makamı. Olamaz öyle şey. Onun üzerine de der ki biz cehenneme gireceğiz. Cehenneme gireceğiz fakat sana iman etmeyeceğiz. Ve günden güne de efendim, peygamlara karşı isyanlarını çoğalttılar. Her yerde peygamberimize eziyetle ve cefa ve istihza etmek, alay etmek. Hatta bir kafir vardı. Efendimiz dini, dini tebligat yaparken arkasına gelir. Efendimizin yüzünü gözünü böyle bir şey ederek ve tasıya dedikleri gözünden falan böyle alay ilerdi kadar hafta. Bir gün Cenab-ı Allah onun yüzünü aynı o şekilde bırakıverdi. Ve üzerinde bir koku peydahı oldu. Pis bir koku. Nereye gittiyse onu o işe teşvik edenler yanlarına sokmadılar. Öne geberdi gitti. Bundan ne anlaşılıyor? Bir kaht-ı vardır, bir de kahr-ı rical vardır. Evliyaullah ile uğraşmaya gelmez. Cami duvarlara işleyen köpek geberir. Peygamberlere Allah'a Hak zatanları, sen bakma bir müddet için kendilerine müsaade edilmiştir. Ama nihayet öyle olmaz. Akıbet mutlakilerindir. Allah'a inanan müminlerindir akıbet. Sen bakma bir müddet görür Allah bırakır öyle onu. O zaman derken böyle iş böyle gelecek? Öyle değildir. Allah imhal eder, ihmal etmez. Geçiyoruz, anlayana söyledik bunu da. Günden gün soğalttılar eziyetinin cefalarını. Bir pazartesi günü, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'yi içeride ibadet yapıyordu. Kafirler seni az birliği yapmış diye böyle, peygamberin huzuruna geldiler. Ya Muhammed sallallahu aleyhi nasıl peygambersin, hani senin köylerin, hani hizmetçilerin, hani zenginliğin, sen yetimsin. Mektebe gitmedim, okumadın. Halbuki mektebe gitmeyip okuması bir mucizat. Ümmi olarak, anadan doğduğu gibi, hocası Allah. Bunu düşünemiyor, sen mektebe gitmedin, okumadın diyor. Bak şimdi, hani senin kölelerin, hani paran, hani kasan nerede? Ve böyle çekilip gittiler. Cenab-ı Peygamber bundan çok müteessir oldu ve ağladı. Dedi, Ya Rabbi bunlar peygamber kimin ne olduğunu bilmiyor. Bunlar saltanatı peygamberlik zannediyorlar. Ne olacak benim halim? Ve ben ağladı sizle de oradan geldi Ümmühani evine. Ümmühani kim? i̇mam Ali'nin kız kardeşini diyor. Ümmühani sordu dedi ya Resulallah nedir böyle şey sizin mahzuniyetiniz? Gözlerinden mübarek yüzünün yaş akıyor. Dedi, böyle bana eziyet ceva ediyorlar. Vallahi senin hak peygamber olduğunu onlar biliyorlar. Ama hasetlerinden yapmıyorlar. tabi iman etmiyorlar. Sen sabre ya Resulallah. Nihayet bizimdir gel. Yani. Efendimiz orada mahzun gitti. yattı. akşam bir ilisiydi. Allah'ın İl-i -il ezelde karalaştırdığı geceydi. Cebrail'e emir verdi. Git ya Cebrail, cenneti mütezyin ayıla. süsle, gılmanlara ve bildanları hazırla. Cennetten bir burak al, Habibi Muhammed'e götür. Ya Cebrail, yanına terbiye ile gitti Hedef git. Nurak'ı aldı Cebrail'e geldi hadid evine. O güne kadar diyor cenab Cebrail, Adem Allah topraktan etti beni kafurdan halketmişti. Niçin kafurdan halk olduğumu bilmiyordum, o gün anladım diyor. Çünkü Emre fermanın ilahi böyle olmuştu. Ya Cebrail git, Habibim Muhammed'in ayaklarının altına yüzünü koy. Senin vücudunun soğukluğundan uyansın. Sakın uyandırayım deme. Derdi Cenab-ı Aleyhisselam, hürmetle huzurlu saatte girdi ben mübarek, peygamberimizin mübarek ayaklarının mübarek yüzünü koydum. Burada ne anlıyorsun? Ey kutlu ve mutlu olan ümmeti Muhammed. Yarın emanetimiz olan ruhumuz teslim etmek için cenab o saat geldiği vakitte bazı müminlere Allah, Melek'in ümmetleri emredecek. Edepten kulunun yanına git. Selamımı söyle. Buna işaret var. Evet. Zalime ne kadar... Azap gelirse müminlere o da iltifat ilahi vardır. Bundan önce derslerimizde söylemiştik. Ölüm bağımında aşkı ı sadıklara usat -ı cemal vardır. Korku yoktur. Allah'ın veriyle ne korku yoktur. Ela inna evliya Allah la halfun aleyhim la ya zekum. Ey Allah'ın dostları, ey Allah'ı sevenler, ey Muhammed yoluna baş koyanlar. Sizin için bıraktıklarınızdan size üzüntü yok. Gittiğiniz yerde de korku yoktur sizdür. Bir evden bir eve hücreceksin. Ama katırların erdemet ve hasat vardır. Onlar ellerini sıvacaklar, yelmeyu zalimi alayeri. Sakallarını yok olacaklar, saçları olacak. Bir an geri kalmak isteyecekler. Bırak bir an kalalım da yine âmani salihadır. Müsaade edilmeyecek. Bizim için öyle diye açılır. Melek hizmet gelir. Allah sana selam var. Ey kul, istersen ruhunu kapıdayım. İstemezsen etmeyeceğim der kul Cenab-ı Hakk'ı o anda gördüğü için hemen oraya gitmek isteyecek ve o anda e, ruhunu teslim edecektir yani. Selam-ı getirilecektir. Ey aşkı sadıklar, korku yok bizim için. Kimlere bu? Muhammedilere. Muhammed Resulullah diyenlere. Cennet onların, istikbal onların. Efendimiz uyandı, görüldüğü gibi anda Mübarek zemalini koymuş. Allah'ın selamı var. Seni götüreceğiz bu akşam. Kur'an'da işittiğin cennetler, ırmaklar, köşkler, hurliler, gülmanlar, bildanlar, nimetler onları ya Resulullah gözünle göreceksin. Allah seni bu akşam davet ediyor. İşte bu daveti ilahi olduğu gece miraç ilesidir. Allah seni de davet ediyor. Fazla konuşursak miraç uzundur yani. Akşama da sonra. Allah seni de akşam davet ediyor miracına. O akşam eğer miracını miracı demedinse yazıklar olsun sana. Ve ağla. O akşam hakla pazarlığı yap. Cennetin ahtarlarını eline al. Neyle olacak bu? Kur'an ile olacak. Bu aşk muhabbetle olacak. Bu hayhasanatla olacak. Bu tevhidle olacak. Bu ismi celalle olacak. Bu la ilahe illallah olacak. Resulullah'a salavat olacak bu. Ve o akşam bir anda Cenab-ı Peygamber yatağı sormadan Mekke-i Mükerreme'den Kudüs'e, Kudüs'ten maşa Allah semaya uğuruz etmiştir ki efendim nasıl olur mu? Nasıl olur diye sormak nasıl kelimesi acayip ve Allah'a. Allah için mümkün, gayri mümkün diye bir şey yoktur. Allah dilerse bir nefer bir alayı bozar, mağlup eder. Allah dilerse bir karınca bir aslanı mahveder. Allah dilerse bir karınca bir fili mahveder. Allah dilerse ben Allah'ım diye ibadullah elde eden firavunları bir ufacık mikropla mahvup perişan eder. Allah dilerse zaman içinde zaman halk eder. Allah dilerse mekan içinde mekan halk eder. Allah dilerse Allah zehirden bal, zehirden şifa, tikenden gül halk eder. Allah dilerse denizden çıkardığın balık suyundan bir düm içilmezken tuzsuz balığı yıdırılmaz. Allah dilerse malevi de adamın dişini kırar. Allah dilerse çeliyi dişle çiğnetir. Kadir kayımdır, sübhan Allah'tır. Yoksan sıfattan münezzeh, kemal sıfatlarıyla mutlu çıktı. Habibini aldı. Kudüs Eri'ye götürdü. Orada bütün enbiyanın, bütün peygamberlerin ruhlarına imam oldu Peygamberimiz. Çok uzun inşallah sağ olacak anlatır sizlere. Oradan da maşallah semaya ulu uc Ve semavatta meleklerin ibadetlerini gördü Peygamberimiz. Kimisi kıyamda, kimi rukuda, kimi celsede, kimi secdede, kimi kavmede, kimi tesbihatta onları da gördü. Ve Cenab-ı böyle bir ibadet yap ki cümle gök ehlinin ibadeti onda cem olsun dedi. Allah beş vakit namazı kendisinin Habibi Hüca Efendi Hazretleri'ne elli vakit olarak farz eyledi. Elli vakit. Ve tahvif eyledi. Beş vakita indirdi. Ve dedi Habibi Muhammed elli vakit farz kılmıştım. Kılamazlar dedin şefaat ettin ümmetine. Beş vakita indirdim, beş vakiti kılan elli vakitin sevabını alır dedi. Bir daha söylüyorum. Beş vakit namaz kılan mümin elli vakit namaz kılmış gibi sevabı ezir alır. Ümmeti Muhammed'e bağışlandı. Allah... Habib eliden ödül dünya Muhammed dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hicran-ı Kabe içti. Bana ne getirdin dedi. Ümmetimin günahlarını, hatalarını ve isyanlarını dedi. Saadıran olarak Ya Muhammed dedi sallallahu sağ baktı. Baktığı gibi bir derya ucu bucağı yok. Yanında bir ağaç, ağacının da bir kuş, kuşun gagasında bir parça çamur. Bu derya namütenahi, derya benim rahmetimdir. Bu ağaç kainatın ağacıdır. Kuş senin ümmetindir, kuşun gagasındaki çamur da senin ümmetinin günahıdır. Bak deryayı ilahiyeme, rahmet ilahiye, bak onların günahına. Ya Rabbi ben ümmetini isterim, ümmetim sana bahşolundu ve cennet onlara verildi ve zamalimi onlara hazırladı Habibi Muhammed dedi. Müjdeyi aldık, o akşam bu müjdeyi duyabilirsin. Ya Rabbi o gecenin Feyzmenizi Feyziya Bey ile Miraç'taki bunun ilahiyi bize tattır ve göster ve bildir. O akşam bulacak kişiler. Meftalarınızı hayır ve yad edin. Yani ölmüşlerinize Kur'an okuyunuz. Ve onlar hakkında hayır yapınız. Su dağıtın. Çörek verin fukaraya. Hayvanlara, garip hayvanlara öteberi yedirin. Zanıt bir zayi olur, zayi olmaz. İki, o akşam cemaate çık camiye, cemaate çık. Mördünle bir okuyun size, dinle. Namazını cemaat kıl. Tesbih et, tevhid et. Ve ağla, sızla, bir huzur ulu böyle Allah'la baş başa ver kendini. Sevgilinle, mahbubu ve ile baş başa ver ve istekleri ona arz eyle. Seni mahrum etmeyecektir. Kur'an okuyabilirsin, namaz kılarsın. Sinahlara istiğfar edersin. Ölmüşlerin ruhuna bir şeyler gönderebilirsin. Gider mi gider? Cemaatimden birisi vardı da, dedim 70 bin kelime-i tevhid, İsmail Hakkı mıydı, ismi Pelvan'dı, Adetler Şirketi'ndeydi, belki içinizde tanıyanlarınız var. 70 bin tevhid okuyun. Ölmüşlerinize gönderin dedim, 70 bin tevhid. Azaba müstehak olsa bir adam 70 bin tevhidi aldı mı Allah azabını kaldırır. Hadisle sabittir. Sonra bir 15 gün sonra bana geldi dedi ki Efendim dedi ben birçok hoca benlerden bu tavsiyeyi dinledim fakat nasip olmadı yapmak senin çocuğuna yaptım ben bu işi 35 senelik babamı kaybettim hiç rüyamda görmüştüm babamı rüyada gördüm dedi ki evladım gönderdin hediyeyi aldım Allah razı olsun senden gidelim ağlayarak söyledi bana bunu. Yani yine bir şey daha söyleyelim. Dedim, garip hayvanlara şunu bunu verin dedim, Allah şeyi kimin için yapıyorsanız, Allah onun için ikram eder. Öyle yoksa defteri ağam haline kaydolur dedik. Mahallenizde bulunan yetimler, yoksullar, dar gelirliler, bunları gördüğünüz vakti gizli olarak yok, et al ver. Ne çıkacak, ne olacak yani? Çıplak ayakta bir yetim gördüm, şarap ve ayağına ver. neden yarın senin çocuğun yetim olacak muhakkak surette? Bu böyle. Ölmüşlerini rahmetten yâdeversen sen de yakın bize zamanda onlara ilhak edeceksin, rahmeten rahmetten yâdeverdi. Söyleyeyim ki yani sizi teşkilatı terbiye için, bir zaten muhterem bir yövmünce kazanırmış da böyle Cuma günü kazancını annesinin babasının ruhu için dağıtırmış vaktiyle, semerkant'ta. Bir Cuma kazanamamış gitti, alimlere sordu, dedi, ''Efendim ben dedi, her Cuma günü kazancımı Allah razı olsun dağıtıyorum, sevabını anamın babana ruhuna bağışlıyordum. Fakat ben bu Cuma bir şey kazanamadım, nezdimde duramadım, ne yapayım?'' O devrin alimi, arif bir adam, Arif başkadır, alim başkadır. Demiş, evladım kavun karpuz kabuklarını topla, onlara kıy hayvanlara yedir demiş. Eşek hayvanını, beyir, katılır hayvanını yaparak. Onların sevabını ben annene babana. O da ben de diyor doğradım, hayvanlara yedirdim diyor. Sonra o gece ebeveynim, anne ve babamı gördüm. Beşşu olarak der ki evladım gönderdiğin karpuzlar bize geldi. Çinciliyorum bunları, o mübarek miraç yicisi sakın... Babamızdaki bunların garipleri, onlar garipler alınlar. Okumak istiyorlar, okuyamıyorlar. Namaz kılmak istiyorlar, kılamıyorlar. Bitti iş. Ölüm geldi, bitti. Onlara o kurabaya, mutlaka böyle şey bağışlayınız. Ve kendi ürünlerinizi mi böyle? Biz de böyle olacağı bir zaman da yaparız iş. Hayırdan geri durma. Sana daha böyle kısaca komprime vereyim. Zerde kadar hayra koş, zerde kadar şerden kaçın. Allah ilahe dar sevemiyetle inşaatü vesselam.